Çok heyecanlıyım ama özellikle ilk iki konuşmadan sonra kendi gözümde o kadar önemsizleştim ki yani şimdi ben ne anlatsam diyor çok güzel anlatsam yine de fark etmez büyük bir gaf yapsam Aman diye düşündüğüm için şimdi herhalde biraz daha rahatım ama yine de <gülüyor> yine de bugün size ve sinir sistemlerinin duyuların, ve dikkatin evrimi hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ilk önce sinir sistemlerinden başlayacağım ve bir bakalım kimin sinir sistemi var. Burada bu slaytta size iki tane çok hücreli ve uzun ömürlü canlı türü gösteriyorum. Bunlar iki farklı evrimsel kararlı strateji kullanıyorlar hayatta kalmak için. Bunlardan bir tanesi dünyadaki en etkileyici yaratıklardan biri Baobab ağacı. Ee, ağaçlar kaçamaz, ağaçlar yerlerini değiştiremezler. O yüzden hayatta kalmak için sabit pozisyonlarında şekillerini değiştirecekler. Yani yerleri sabit, çevreden gelen etkilere göre şekillerini değiştirecekler. Bir de burada hayvanlar var bizler. Bizler de bizim şeklimiz sabit ama hayatta kalmak için çevreden gelen etkilere göre yerimizi değiştireceğiz. Bunların ya biri ya diğeri. Ya şeklin sabit yerini değiştireceksin ya yerin sabit şeklini değiştireceksin. Şimdi bakalım bunların hangisinin sinir sistemi var? Hareket edenlerin. Yerini değiştirenlerin sinir sistemi var. Yerini değiştirenlerin yüzü var. Yerini değiştirenlerin kafası var. Tamam. Şimdi bir bakalım kafa dediğimiz şey neymiş? Burada gördükleriniz çeşitli hayvanlar. Hayvanların sinir sistemi var ve hareket ediyorlar. Şimdi en basit, bildiğimiz en basit hayvanlardan bir tanesiyle başlayalım. Hidra. Aslında şekil itibariyle bizlerden çok bir ağaca benziyor ama o bir hayvan çünkü yerini değiştirebiliyor. Yani korktuğu zaman olay yerinden takla atarak kaçabilir. Ee, onun sinir sistemi hiç farklılaşmamış bir nöral net. Yani e, herhangi bir yerinde bilgi işlem için yoğunlaşmış nöral doku görmüyoruz. Vücudu da çok özelleşmiş bir vücut değil. Fakat biz evrimin daha ileriki aşamalarında biraz daha karmaşık vücut yapıları ve biraz daha karmaşık sinir sistemleri görürüz. Buradaki en önemli değişiklik ne biliyor musunuz? Hareket yönünde. Hareket yönünde. Yani biz hareket ettiğimiz zaman dünyayı ilk karşılayan yerde nöral doku yoğunlaşır. Biz buna sefalizasyon yani kafalanma diyoruz. Nöral doku yoğunlaşır. Kafa dediğimiz şey ortaya çıkar ve Kısıtlı alanı ekonomik kullanmak zorundasınız. O yüzden de gittiğiniz yerden haber almak istersiniz. Duyu organlarınızı da bu nöral dokunun yoğunlaştığı yerin hemen civarına koyarsınız ki acil bir durum olduğunda gittiğiniz yerden size çabucak haber alsınlar. Bunu merkezi bilgi işlemciye çabucak, çabucak iletsinler. Yani kafalar ve yüzler birlikte evrilirler. Şimdi bir bakalım. Burada çeşitli kafalar ve yüzler görüyorsunuz. Şimdi sizden ne diyorsunuz ki yüzler birbirinden çok farklı. Aslında kafalar ve yüzler birbirlerine çok fazla benziyorlar. Bütün kafaların içerisinde yoğunlaşmış nöral doku var. Bütün yüzlerde e, duyu organlarının bulunduğu yerler ve kafaya çok yakınlar. Yani yoğunlaşmış nöral dokuya çok yakınlar. Hepsi hareket yönüne ayarlı. Tamam yüz dediğimiz şey duyu organlarının topluca bulunduğu ve hareket yönüne ayarlı olarak bulunduğu yerler. Ve bir bakalım bu yüzler aslında birbirlerine çok fazla benziyorlar ve böyle bir sürü duyu organımız var gibi geliyor bize değil mi? Aslında o kadar da çok değiller bunlar. O kadar da çeşitli değiller çünkü dünyadan alınacak haberler çok belli. Çok genel olarak şöyle iki... Sınıflandırma yapmak istiyorum. E, duyularımız birincisi bize maddeyi haber veren ve olayı haber veren diye ayıralım bunları. Kimyasal duyularımız orada kimin olduğunu söylerler. Tat ve koku. Diğer duyularımız orada ne olduğunu söylerler. İşitme, görme ve dokunma. Tamam. Bir de. Bunlar dünyayı çeşit, bizim çevremizde olup bitenleri ya da var olan şeyleri çeşitli mesafelere ayırırlar. Mesela havada çözülenleri bir uzaktan bir de yakından haber alırız. Mesela kimyasal duyularımız uzaktan gelen haberi havada çözülen molekülleri burnumuzla yakından gelenleri suda çözülenleri dilimizle algılarız. Diğer duyularımıza bakarsak, bize ne olup bittiğini söyleyenlere bakarsak bizler en uzak için işitmeyi, orta menzil için görmeyi, en yakınımızdakiler için de dokunmayı kullanıyoruz. Yani biz aslında çevremizde olup bitenleri bir de kimlerin olduğunu çeşitli mesafelere ayırarak anlamaya çalışıyoruz. Şimdi başka duyular da var. Mesela bizde olmayan ama başka hayvanlarda olan duyular. Mesela... İşte elektromanyetik alanları hissedebilirsiniz. Ee, ama bunda da şaşıracak bir şey yok. Mesela kimler hisseder elektromanyetik alanları? Ee, Turbülent, e, bulanık sularda yaşayan balıklar mesela. Görmenin yerine onu kullanırlar. Yani aslında hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. En yakınımızda ne var? Orta menzilde uzakta ne var? Çünkü bunlar farklı hareket planlarını tetiklerler. Ne oluyor ve kim var? Onları anlamaya çalışıyoruz. Ve yüzlerimizi de bu haberleri almak üzere, işte yüzümüzün üstünde de duyu organları bu haberleri almak üzere yerleşiyorlar. Şimdi size benim bildiğim en güzel yüzlerden bir tanesini göstermek istiyorum. Şimdi siz zannediyorsunuz ki sinekler çok kıymetsiz şeyler ama ben yıllardır bu hayvanın sırtından ekmek yiyorum. Aslında siz de farkında değilsiniz ama bilmiyorum aranızda tıp doktorları vardır. Tıp doktorları çok şey bildiklerini, yani çok şey biliyorlar da gerçekten ama çoğu zaman şunu bilmezler. Onların klinik çalışmalara gelene kadar öğrendikleri, bildikleri, kullandıkları birçok şeyin ilk araştırmalarını biz bu canlıdan öğrendik. Benim hayatımda gördüğüm en güzel yüzlerden bir tanesidir. Siz şimdi mesela aranızda böyle çeşitli mesleklerden insanlar var. Şöyle iddialı bir laf etmek istiyorum. Yani siz o işi yapıyorsunuz ve severek yaptığınızı düşünüyorsunuz. Çünkü hayatınızda hiçbir sineği mikroskop altında görmediniz. Eğer görmüş olsaydınız bu işi yapardınız. Çünkü gerçekten çok etkileyici birisidir ve beğenmediyseniz de ona çok saygı göstermelisiniz gerçekten. Çünkü bilime çok fazla hizmet etti. Drosophila melanogaster... Meyve sineği insan genom projesinin ilk model hayvanlarından bir tanesidir. Genom dizimini ilk bulduğumuz hayvandır. Onun açısından baktığımız zaman genlerinin %80'i bizimle ortaktır. Yani evrim sürekli yeni genler bularak çalışmaz, sürekli yeni genler icat etmez. Gerçekten kör bir saatçidir. Elindeki malzemeyi bir öyle kullanır bir böyle kullanır. Yani farklı canlılar... Farklı genlerin icat edilmesiyle ortaya çıkmazlar da aynı genlerin farklı gelişim programlarında kullanması, kullanılmasıyla ortaya çıkarlar. Şimdi biz Rosofila'nın yüzüne bir bakalım. Çok Bence çok güzel bir yüz. Şimdi yandan bakıyoruz ona. Gözleri. Ee, şöyle göstereyim. Antenleri. Antenleri koku için kullanıyor. Şurada ucunda bir Johnston's organı var. Evet. İşitme için e, probascus ucundaki bu e, dikencikleri de tat algısı için kullanıyor. Burada görmediğimiz sineklerin ayaklarında da tat alıcıları vardır. O yüzden de konar konmaz orada yiyecek bir şey olup olmadığını bilirler. E, gördüğünüz gibi yüzünde, ay, bizim yüzümüzde ne varsa onun yüzünde de aynaları var. Belki bunda çok fazla şaşıracak bir şey yok. Şimdi bizde ne gen varsa onda da o var. Bizim yüzümüz nasıl? Onun yüzü öyle. Şimdi buraya kadar bile çok şaşırtıcı gelmiyor belki ama şunu duyduğu zaman insanlar biraz daha çok şaşırıyorlar. E bizim beynimizde ne varsa onun da beyninde o var. Bu ilginç bir şey. İyi ki de Hakan Hocam, neredesin Hakan Hocam? Benden önce o konuştu. Böylece ben 18 dakikamı biraz daha iyi kullanabilecek hale geldim. Çünkü Hakan Hocam size insan beyninde ne nasıl işleniyor özellikle bu kortekste ne nasıl işleniyor anlattım. Bir kere daha ben söyleyeyim neyi vurgulayacağımı söyleyeyim. Bizim duyularımızdan gelen bilgiler kortekste önce tek tek sonra beraber işlenir. Önce tek tek sonra beraber. Bir de bizim burada bir santral sulkusumuz vardır. Santral sulkusumuz beynimizin input alanlarıyla, duyu alanlarıyla output, motor alanlarını yani hareket kontrol eden alanlarını Ayırır birbirinden. Şimdi o vakit ne olacak? Mesela görme bilgisi ilk önce birinci görme alanında ve daha sonraki görme alanlarında ama tek başına işlenecek. Aynı şey işitme için olacak. Sonra e, vücudumuzdan gelen, deriden gelen duyular için olacak. Sonra bunlar bir araya gelecekler. Bizim heteromodal dediğimiz alanlarda birlikte işlenecekler. Ondan sonra da ön tarafa output alanlarına bir bilgi gidecek ve biz... Önce bir hareket planı oluşturacağız. Sonra da bunu emirerlerine söyleyeceğiz. İşte emir vücuda gidecek ve hareket edeceğiz. Hazır mısınız? Şimdi sineğe bakıyoruz. Bu çok güzel. Şimdi sineğin beynine önden bakıyorsunuz. Gözler. Gözlerin hemen yanında yeşil görme alanları. Orada sadece görme bilgisi işleniyor. Antenler. Antenlerin hemen arkasında... E, koku alanları sadece koku bilgisi işleniyor. E, birinci tat alanı şurada gör, resim biraz daha aşağıya kadar devam etseydi probaskis görecektiniz. Tat alanı burada. E, sonra bunlar duyuların bir arada işlendiği yerler var. Bizim korteksimizdeki heteromodal alanlara karşılık geliyor. Biz bunlara sinek beyninde mushroom body e, mantarsı yapılar diyoruz. Orada bir arada işleniyorlar bilgiler. Hafıza etkilerine en açık alan orasıdır. Yani sinek bir şey uyarıcılar dünyadaki ilişkileri öğrendiği zaman kimle kim ilişkili diye öğrendiği zaman o mavi alanlarını kullanır. Arkada da aynen nasıl bizim beynimizde bir output alanı vardı sinek beyninde de bir output alanı var. Kavun içi. Bunu ne için anlattım size? Şimdi burada gördüğümüz bir analog evrim örneği. Yani bu karakterler analog. Ne demek? Hmm. Ortak atadan gelmiş değiller de, yani homolog karakterler değiller de, e, benzer işlevler yapıyorlar. Yani evrimsel menşeleri aynı değil, işlevleri aynı olduğu için evrim benzer problemlere benzer çözümler üretmiş. E, o yüzden de şimdi burada bu kadar çok nöron var, burada daha az nöron var. Ama ben yine de karmaşık işlemler için bile mesela hafıza gibi, algı gibi, hatta şimdi iddia edeceğim dikkat gibi karmaşık bilgi işlem süreçleri için bile sinek beynini insan beyninin bir modeli olarak kullanabilirim. Neden? Elbette ki bizim yaptığımız her şeyi yapamaz. Yani sizin tahmin ettiğinizden daha çok şey yapıyor. Ama sizin yapabildiğiniz her şeyi elbette ki yapamıyor. Ama burada önemli olan bir hayvanın bizim davranışımızı açıklamak için, model olması için bizim yaptığımız her şeyi yapabilmesi gerekmez ki. Önemli olan şu, biz burada bu parçaların bilimini yapıyoruz nispeten kolaydır. Bilimde en zor olan şeyler nedir biliyor musunuz? Parçaların... Toplamından daha büyük olan bütünler vardır. Kompleksite diyoruz biz buna. Çünkü o parçaların bir araya geldikleri zaman yaptıkları işler sadece o parçaların tek tek yaptıkları işlerle açıklanamaz. E işte mesela dikkat karmaşık bir süreçtir. Hafıza oluşumu karmaşık bir süreçtir. Biz bu parçaları tanıdığımız zaman... Onların bir araya geldikleri zaman nasıl çalıştıklarını hemen anlamış olmuyoruz. Ve bu parçaların bir araya geldikleri zaman birlikte çalışma prensipleri sineğin beyninde de sizin beyninizde de aynı. Biz bu temel prensipler üstünde çalışıyoruz. O yüzden de bu hayvanı dikkat araştırmalarında model olarak kullanıyoruz. Nasıl? Bizim duyularımızdan. Bir anda bir sürü bilgi geliyor, bir sürü. Siz şimdi, şimdi dikkatinizi çekeceğim. Ayaklarınızda ayakkabılar var, onları beyniniz farkında ama siz unutmuştunuz. Koltukta oturuyorsunuz, farkında değilsiniz. Artık bilincinize intikal etmiyor bu. Bu kadın cihaz mesela, eğer bu gözlüğü sürekli görmeye devam etse, nasıl yürüsün? Bir göz ilk, gö aranızda bir sürü gözlük takanlar var. Gözlüğü ilk taktığımız günlerde çerçevesini görürüz. Sonra beynimiz görmeye, yani o duyumu almaya devam eder ama artık görmeyiz. Bizim bilinçli algımızdan düşer o görüntü. Hatta çerçevenin arkasında kalanlar görünmediği halde bizim beynimiz o görüntüyü bizim için toparlar. Ee, onun yerini doldurur. Birçok, mesela bu... Kişi bu gözlükle hala hareket edebiliyor. Önünü alışmış artık o gözlüğe. Onunla birlikte yoluna devam edebiliyor. Görmeye devam edebiliyor. Bu adamcağız eğer kokuya alışmasa bu işi yapamazdı. Ya da ne bileyim bu tren yolunun kenarındaki evde hala oturanlar var. Yani çok çok korkunç bir şey tren yolu kenarında oturmak. Siz misafir gitseniz çıldırıp çıkarsınız ama onlar o evde yaşıyorlar. Ve sakinler. Aramızda hiç şöyle bir zevki tadamayacak olanlar vardır. Ne kadar denerse denesin. Ama alışmış artık. Bak orada ne kadar rahat. Sanki böyle kollarına baktığımızda bir şey yapıyor ya fotoğraf. Elleriyle bir, bir rahat bir iş yapıyor ya. Bir şey açıyor, bir fotoğraf çekiyor, bir şey yapıyor. Yani eğer dikkatimizi kullanmasak, her şeye rağmen bir anda bir şey yapmayı beceremesek o zaman çıldırırdık ama... Ne olursa olsun doğru olanı yapıp şöyle bir süküt haline ulaşmanın bir yolu vardır. Bunu bizim için sağlayan dikkat. Ve ben sineklerle bu bir araya geldiği zaman parçalar nasıl birleşiyorlar ve kime uyup kime uymayacaklarına nasıl karar veriyorlar? Bunun genel prensiplerini anlamak için sinekler üstünde çalışıyorum. Bu kadar.